Herkese mutlu günler. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'nün 25 Aralık tarihli programındasınız şimdi. Evet bugün programda yapacağımız şeyden bir bahsedelim. Kısaca ardından da konuya geçelim zaten. 2012'nin e, Balık Gözü'nde... ...konuştuğumuz bütün konularını ve çaldığımız şarkılarından seçme bir playlist yayınlayacağız bugün burada. Hem böylece Balık Gözü'nde neler konuşulmuştu, 2012'ye kısaca bir bakmış olacağız ve konuları da hatırlamış olacağız. Hem de aslında e, bir playlist yayınlamış olacağız. Çok da yapmadığımız bir şey olacak Balık Gözü için. 2012'nin şarkılarından dinleyeceğiz. Açılışta 2011'i nasıl kapatıp 2012'ye nasıl girdiğimizi bir konuşabiliriz aslında. İdris Naim Şahin bir açıklama yapmıştı 26 Kasım tarihinde aslında herkes e, teröristler de e, teröristlerin arka bahçesidir. Gibi bir açıklamaydı bu da ve bütün sanatçıları yaşayan birçok insanı aynı zamanda oyuncuları kültür sanata genel olarak yapılmış bir müdahale ve söylemdi ardından bununla ilgili eylemler devam ediyordu sokakta ayrık otuyuz biz. Diyordu birçok insan böyle eylemler vardı özellikle LGBT'lere yönelik ayrımcılıkla ilgili de bir sözdü bu söylediği ve ardından tam da böyle bunlar kapanırken belki de 28 Kasım'da Uludere katliamı gerçekleşti basın çok uzun süre ana akım medya saklamaya çalıştı bunu herkesten olup bitenleri ve Twitter denen sosyal medya vasıtasıyla bizde bir ...neler olduğunu orada teker teker duymaya başladık ve ardından neredeyse 24 saat sonra bir e, açıklama yapıldı ya da böyle bir olayın varlığı kabul edildi denmiş oldu. 34 kişi yaşamını yitirmişti ve davada şimdiye kadar tatmin edici bir gelişme olmamış oldu. Bu cuma günü de birinci yılı gerçekleşecek. 28 Aralık'ta orada Robotski'de bir anma olacak ve... Aslında bugünlerde hala kimin özür dileyeceği konuşuluyor bu konuyla ilgili olarak. Devletten, hükümetten insanlar, e, ben dilerim, ben dilemem tartışması yapa dursun. Aileler öldürülen akrabaları için bankaya yatırılan tazminat paralarını bile hala geri çekmediler ve bu mesele hala konuşuluyordu. Ve dediğimiz gibi 2011 biterken 2002'ye böyle girmiş olduk ve o programda da yani 2012'nin ilk programında da Ahmet Meliç yüzde konuşmuştuk. Hem bir gün gazetesinden de Ahmet Meliç hem de e, tutuk, Ahmet ve Nedim'in tutuklu e, gazeteci arkadaşları, arkadaşlarından Anga demişlerdi. Anga'dan bahsettik bu oluşumdan. Ve Ahmet Meliç de yine günümüzden geçmişe ...basının nefes alabildiği ve alamadığı zamanları konuştuk. Bu program bol konuşmalıydı ve aslında müzik çalmaya fırsatımız olmamıştı. Bir sonraki programda nefret suçları yasa kampanyasını konuştuk... Ve aynı programda Raşit'ten çok mu zoru çaldık? Ama programda nefret suçları yasa kampanyasının ilk oluşumu, neden böyle bir kampanya yapıldığı meselesi gündemdeydi. Murat Köylü ile konuşmuştuk ve ardından Raşit'ten çok mu zor dinledik? Şimdi yine dinleyelim. Ne de zordur bir avuç toprak paylaşmak, imkansızdır bir arada yaşamak.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 Evet balık gözündeyiz tekrar sonra e, nefret suçları yasa kampanyasını konuştuğumuzu söylemiştik 19 Ocak geldi Hrant Dink'in e, ölüm öldürülüş yıl dönümü Hrant'ın mücadele mirasına bir kulak verdik. Oradaki konuşulanlardan e, bir şeyler dinlemiştik ses kayıt cihazı vasıtasıyla. Son iki programlardan birinde basın konseyi başkanı Hasan Sınar bizle beraberdi ve yine basının problemlerini konuşuyorduk. O ara balık gözünde aslında bu basın muhabbetleri neler neler olup bittiği devam eden ve sıkça konuşulan bir süreçti bu konuşmalarda aslında buna dahildi Hasan Sınar'la olan konuşma ve ardından lampda geldi lampda İstanbul'dan Fırat Soyleyi konu almıştık Fırat Soyle ile birlikte Ahmet Yıldız davasını konuştuk Ahmet Yıldız bir nefret cinayeti Sonucu öldürülmüştü. Ailesine eşcinsel olduğunu açıklamıştı. Ve babası tarafından öldürüldü. Tam da Zenne filmi çıkmıştı. Ahmet Yıldız'ın hikayesini anlatan. Bu süreçte Fırat Söyle de gelip bize cinayetin sürecini anlattı. Ve dava sürecinde neler olup olamadığından bahsettik. Ve bir sonraki haftada... Yine medya ve nefret söylemi toplantısından notlardı. Nefret suçları yasa kampanyasının yaptığı çalışmalardan biriydi bu da. Sadece medya çalışanlarını bir araya getirip yaptıkları bir toplantıydı. Ki e, bu nefret söylemi meselesinin en çok medya çalışanlarından yayıldığını biliyoruz. Ki bizzat yazanlar, genellikle onlar kendileri oluyor çünkü. Karşılıklı bir alışver fikir alışverişi toplantısıydı. Ve aynı programda da biz Alok... Black, aynıyı da dalır dinlemiştik. Bir balık gözünün panoramasına bakıyoruz. 2012'de neler olmuştu onları hatırlıyoruz. Hem de konuklar kimlerdi bunları hatırlıyoruz tekrar. Sevak balıkçı e, meselesini konuştuk Nisan ayında. Nisan, Nisan'da öldürülmüştü e, Sevak. Ve zorunlu askerliğini yaptığı sırada arkadaşının... Silahından çıkan kurşunla öldürüldüğü söylendi ama bu bir taraftan da eğitim zayiatı diye de geçen bir şeydi. Kaza kurşunu da dendi ama şimdilerde çıkan deliller bu meselenin tam bir kaza değil aslında cinayete işaret ettiğini göstermekte. Ve bugünlerde de yine sevak balıkçığı davasını konuşuyoruz. 25 Aralık 2012'deyiz şimdi ve geçen sene Nisan ayında da aynı meseleyi aynı biçimde konuşuyorduk. Yine gördüğümüz üzere çok az yol kat edilmiş. Ve aynı zamanda Samsun Statiko dergisi Okan Baş bir yazı yazmıştı. O gün Samastı Öven aynı tarihlerde. Ve ardından şimdiye baktığımızda Okan Baş'ın iki yıllık bir hapis cezası cezasına çarptırıldığını da görüyoruz. Bu da süreç içinde alınan iyi haberlerden diyebileceğimiz bir haberdi. Bir sonraki hafta siyah pembe üçgen gelmiş, konuk olmuşlar ve... İzmir'de neler olduğunu, İzmir'de LGBT hareketi nasıl gittiğini konuştuk. Ve aynı zamanda her sene düzenledikleri yine Nisan ayında düzenledikleri bir e, anma, e, ne, mücadele haftası var. E, ve Baki Koşar nefret suçlarıyla mücadele haftası diyorlar buna. Yine o haftanın detaylarından konuştuk. Siyah Pembe Üçgen LGBT Derneği Erdem Gür konuktu. Evet bir başka zamanda yine 26 Şubat zamanı geliyor. 26 Şubat'ta Hocalık katliamı Anla mitingi vardı Taksim'de. Ses kayıt cihazıyla oradaydık ve oradan sesler dinletmiştik ve mitingde sıkça bugün Taksim yarın Erivan bir gece ansızın gelebiliriz sloganları atılmıştı. Ve bir sonraki programda da dediğimiz gibi bunun üzerine konuştuk biz de. Bunun nasıl bir etkiye yol açtığı üzerine konuştuk. Başka bir Zaman 6 Mart tarihinde aslında baş, başbakanın talimatıyla Kars'ta ucube dediği heykel yıkıldı. Ve sanata yönelik nefret söylemi, ayrıştırma meselelerini konuştuk. Siyah banttan Pelin Başaran konuğumuzdu. Ve 20 Mart tarihinde Habertürk televizyon spikeri Duygu Canbaş'ın Van depreminin ardından canlı yayında söylediği ''Deprem her ne kadar Van'da da olsa'' Türkiye'nin doğusunda da olsa hepimizi üzdü demişti. Rütük bu konuda ceza vermemeyi uygun gördü ve zaten Aralık ayına hakikaten damgasını vuran çok da önemli olaylardan biriydi Van depremi ve 20 Mart'ta da Rütük'ten bu konuyla ilgili bir ceza almadığının haberini almış olduk bizde ve Nisan ayı geldiğinde vicdani ret günü yaklaşıyordu 25 15 Nisan tarihi vicdanîret günüydü bunun içinde biz de balık gözünde silah bütçelerini konuştuk kamu harcamalarını izleme platformundan profesör doktor Nurhan Yentürk vardı ve yine bir sonraki hafta oyuncular sokaktaydı zira oyuncuların sokağa çıkmasının elbette bir sebebi vardı bu sebepte tam da yine başbakanın ...aslında sanatla ilgili söylediği ayrıştırıcı şeylerden bir tanesinin daha göz önüne konmasıyla alakalıydı. Şehir tiyatrolarının yönetmeliğinin değişeceğine karar verildi ve biz de bu süreci Orhan Al Alkaya ile konuşmuştuk. Evet bu arada yine dinlediğimiz müziklerden başka bir tanesini daha dinlemiş olalım. O şarkı da The Black Keys'den Oceans'dan Dreams olsun. no man to carry Evet tekrar balık gözündeyiz 15 Mayıs haftasına geldik aslında Mayıs ayında ne olmuştu 2012'de şimdi bir onu hatırlayacağız ondan önce 1 Mayıs'ta antikapitalist Müslüman gençlerle konuştuk kendilerini deklere etmişlerdi ve bu 1 Mayıs bizim de Müslümanların da 1 Mayıs'ı demişti ve basın aslında çok da ilgilenmişti kendileriyle Abdullah Baş'la konuşmuştuk biz ee, ve onlar da yine 1 Mayıs'talardı. Basının şimdilerde ilgisinin azaldığını görebiliriz tabii. Ve 15 Mayıs haftası geldi. Vicdan Red haftasıydı dedik. Bununla ilgili silah bütçelerini konuştuğumuz bir program yapmıştık. Cihan Kırmızı Gül Galatasaray Üniversitesi öğrencisi 11 yıllık ceza aldı. Ve Puşi davası olarak bilinen süreçti. Nefret suçlarının anayasaya girişiyle ilgili yine konuşulanlar olmuştu o dönem. Onu konuştuk. Nasıl yer alacağı, anayasada nasıl şekil bulacağı oldukça önemliydi. Ve Alevi insanların evlerinin kapılarına yine çarpı işaretleri konmuştu. Ve bu da yine İçişleri Bakanlığı tarafından çocuk oyunu bunlar diyerek değerlendirilmişti. 27 Mayıs'a geliyoruz. Mayıs ayı içinde de kürtaj tartışmaları başlamıştı. Başbakanın her kürtaj bir uluderedir açıklamalarıyla başlamıştı bu tartışmalarda. Ve Devamında biz de kürtajı konuştuk. Bu konuyla ilgili Haziran'da büyük iki miting toplantı gibi yapıldılar diyelim. Haziran ayında 3 Haziran'da kadınlar Kadıköy'de toplandı. 12 Haziran'da da erkekler sokağa çıkmışlardı. Erkekler onların bedeni, onların kararı diyordu. Kadıköy'deki mitingten sonra da yine bazı gazetelerin özellikle e, bu mitinge dair sözledik, söyledikleri... E, Nefret içeren başlıklarda yine gözümüze takılanlar arasındaydı. Çok da tekrarlamaya gerek yok belki. Ve Haziran ayında Mobbing'e son kampanyası yine konuştuklarımızdan biriydi. Ve Mobbing'e son e, iş yerlerinde insanların özellikle hiyerarşik bir zincirlenme içinde... E, ...tabi kaldıkları taciz meseleleriydi ve bununla ilgili açılan davalar alınan sonuçlar vardı. Çağla fazla konuşmuştuk yine e, bunu da Mobbing'e son kampanyasından. Bir sonraki hafta Temmuz ayında Balık Gözü'nün gündeminde engelli ayrım, ayrımcılığını önleme platformu vardı. Temmuz 10'da e, kitabın editörü ve yine... Açık Radyo Programcılarından da Kültürel e, İncelemeler Programından da Mesut Varlıkla konuşmuştuk. Engelli Ayrımcılığını Önleme Platformu ile platformunu ve çıkardıkları kitabı konuşmuştuk. Bir sonraki hafta, Temmuz 24'e denk gelen hafta bu da e, Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek bir One Love Festival vardı. Başında bir markanın ismi vardı aslında ama birkaç gün içinde e, hem anlaşılan başbakanın da söyledikleriyle birlikte e, başındaki o içki markasının ismi gitti. Sadece One Love kaldı ve böyle bir festivalimiz olmuş oldu artık. Bu meseleyi de Yine Radikal Gazetesi yan yayınlar müdüründen ve eski kültür sanat editörüydü Cem Erciyes. Onunla değerlendirdik. Aslında bu meselenin başında da Milli Gazete Çarpılırsınız başlığını atmıştı. Temmuz ayında karşılaştığımız meselelerden bir diğeri de buydu. Ağustos ayına geldik şimdi. Ağustos ayında sürgüde bir Alevi aile linç girişimi oldu. Ramazan ayının gelişiyle birlikte karşılaştığımız olaylardan biriydi bu da. Ramazan e, sürgüde evli ailesine linç girişiminde bulunulmuştu. Şimdilerde yine davası devam etti ve öğrenilen bilgilere göre e, evli ailesinin verdiği ifadeler silinmişti ve bu şimdilerde yani Aralık ayında yaşadığımız sürgü ailesinin linç girişime uğ linç girişimine uğramış olmasıyla ilgili bir başka haberdi ve yine Ağustos ayında yaptıklarımızdan biri de Hrant Dink Vakfı'nın şimdi de halen yürütmekte olduğu nefret söylemi projesini konuşmak oldu. Melisa Akan'la konuştuk proje koordinatörlerinden biri. Türkiye'de çok da iyi işler yapmaya başladılar. Birçok akademisyen geldi konuşuyor ve onun dışında her gün nefret söylemiyle ilgili Türkiye'deki ulusal gazetelerde yayınlanan nefret söylemiyle ilgili bir istatistik hazırlıyorlar. Şu andaki çalışmaları da o nefretsöylemi.org adresinden siz de ulaşabilirsiniz. Ve Eylül ayında yine Ağustos'ta Antakya'da gerçekleşen Barışa Çığlık etkinliğinden ve haberi orada izleyen Gazeteci Gülşen İşeri ile konuşmuştuk ve bu etkinlikten bahsetmiştik. Sıra Ekim ayına geldi. Ekim ayında başbakan bir nefret suçları yasası istediğini söylemişti. Sebebi de Müslümanların Müslümanlara yönelik yapılan bir filmdi ve bu filmde aşağılandıklarını hissetmişlerdi. Ve Türkiye'de de bir nefret suçu yasasına ihtiyaç vardır dedi ve nefret suçları yasa kampanyasının bir senedir üzerinde Uğraştığı çalıştığı şeylerden biri de buydu ama mesele içeriğinin nasıl olacağıydı ve birçok insan da bununla ilgili e, tartışmaya ve aynı zamanda endişelenmeye de başlamıştı ve ardından nefret suçları yasa kampanyası taslağını meclise teslim etti bu da Ekim ayının sonlarına doğru oldu. Ve e, taslağın mecliste nasıl karşılandığını konuştuk yine CHP milletvekili Aykan Erdemir ile. Aykan Erdemir de mecliste nefret suçlarıyla ilgili çalışan bir milletvekiliydi CHP'den dediğimiz gibi ve nefret suçları taslağın mecliste şimdi de neler olacağını göreceğiz. Bir ara programda yine Eylül aylarında Bilgi Üniversitesi'ndeki direnişlerden bahsettik. Ve Ekim ayına geldiğimizde biz de nefret suçları yasa kampanyasıyla kapatmış oluyoruz. Evet, Ocak ayında neler olacağını da göreceğiz diyelim nefret suçlarını Izliyor olacağız Bu programı böyle bir 2012 panoramasına ayırmak istedik. Neler konuşuldu bunları da hatırladık. Eğer siz de tekrar programları dinlemek isterseniz balıkgözü.tumblr.com adresinde hepsini bulabilirsiniz. Geçmiş programları da. Şimdi balık gözünü Barış Manço'dan bir parçayla bitireceğiz. 7 Ocak'ta tekrar burada olacağız. Onu da hatırlatalım. Şimdi dediğimiz gibi Barış Manço'dan kazmayla bitiriyoruz ve görüşmek üzere diyelim. Mutlu 2013'ler.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 Kavul komşuya kaz görülür dersen Kaz gelen yerden Altyazı Kırılır dişi kazma olmaya, özenmeyin dostlar, alın teriyle kazanan en mutlu kişi.